Manevi Kalp Maddi kalp küçük bir et parçasıdır. Fakat onunla ilgili olan manevi kalbin dairesi çok geniştir. Kalbi bir ampule teşvi edersek, onda tecelli eden ışık, ampulün maddi dairesiyle kıyaslanmayacak kadar geniş bir sahayı kaplamaktadır. İhata sahasının ampulden ampule farklılık gösterdiği de, ...hatırdan çıkarılmamalıdır. Evet. Bir adi resim dahi... ...bir kağıt üzerindeki alel-ade bir gül resminin dahi... ...mutlaka bir ressamı olacağını idrak eden insan... ...nasıl oluyor da zemin sayfasındaki hayatlar gülleri... ...nakkaşsız zannediyor... Ruhu halk eden kim ise. Bir insanın parmakları eline, eli de koluna ve nihayet bütün bedeni de ruhuna bağlı oluyor. Artık ruh neye bağlı şeklinde bir soru sorulmaz. Bu halde tesel sürekli edilir. Öyleyse ruhu halk eden kim ise bütün bedenin halikı ve maliki de otur başımızı bekleyenler. Bazı kuş çiftleri yumurtanın üzerinde sırayla otururlar. Ta ki yumurta bozulmasın ve yavruları dünyaya gelebilsin. İşte o erkek ve dişi kuş misali gece ve gündüz de nöbetle dünyamızın başını bekliyorlar. Ve böylece dünyadaki hayatiyetin bozulmamasına ve zihayatların ...yaşamalarına vesile olmuş oluyorlar. Evet. Ya bu avize? Dolmabahçe Sarayı'ndaki dört buçuk tonluk... ...tarihi bir avizeyi... ...hayranlıkla temaşa eden insanlar... ...bu ışıksız cisme... ...sırf tarihi oluşu... ...ve sanat değeri itibarıyla ...büyük ehemmiyet verdikleri halde... Dünyadan bir milyon defadan ziyade büyük olan, dünya tavanındaki güneş avizesine neden bakamıyorlar? Takdir ve ihsihsan edemiyorlar. Evet, düşünülmesi gereken insan bir heykele bakınca, hemen heykel tıraşı hatırlıyor. Buna mukabil aynede kendisine bakınca, sadece kendisiyle alakadar oluyor. Halbuki bu halde kendisinin yaratıcısı ve sani olan Allah Teala'yı hatırlaması icap etmez mi? Evet. Tavuk mu? Yumurtama. Tavuğu yumurtanın ağacı çekirdeğin insan ise bir damla suyun yaptığını iddia etmek bir eserin, mesela bir sobanın, kendi ustasının yaptığını iddia etmek kadar belki ondan ziyade hamakattır. Evet. Melekler katında da bir adam bize hitaben, ben senin varlığına inanmıyorum çünkü seni görmüyorum dese asabımız bozulur ve ona şöyle bir soru tevcih ederiz. Senin gözlerin şu anda kör olsa benim bu dünyadaki varlığımda sona mı erecek? İşte melekleri görmediği için inkar eden adam hakikat nazarında olduğu gibi melekler katında da böyle maskara olmaktadır. Evet. Keşif mi, icat mı? Amerika'yı keşfeden adamın o kıtayı kendisinin vücuda getirdiğinden bahsedilemediği gibi, aynı şekilde elektriği keşfedenin de elektriği icat ettiği iddia edilemez. Bütün ilimler bu kainatın mevcud alimlerin vazifesi sadece bu ilimler üzerindeki perdeyi kaldırmaktan ibarettir.